Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş açık bir şekilde. Ee, Cenab-ı Allah bizleri duaya e, davet eder, teşvik eder. Dua ibadetin özüdür. Bu kabil, e, sosyal medya, telefon, bilgisayar, internet aracılığıyla, e-mail veya mesaj yoluyla gelen ve bunu şu kadar kişiye paylaşın, gönderin şeklindeki e, böyle ibarelerine, ifadelerine hiçbir bağlayıcılığı yoktur. E, i̇nsanlar şu kadar kişiye gönderirse kabul olur ancak gibi bir anlayışın da ne Kur'an'da ne sünnette bir yeri yoktur. Ee, çok daha önceleri posta yoluyla gelirdi bu kabil şeyler. Ee, bir bakarsınız posta kutusunda veya postacı size getirmiş bir mektup açarsınız. İşte şöyle dua veya böyle ifadeler eskiden bal tefsirleri falan vardı. Ee, bunları okuyup şu kadar kişiye Posta yoluyla göndermezseniz şöyle olur, böyle olur. Yani bunların da hiçbir aslı, esası, mesneli, dayanağı yoktur. Bu şekilde gelen mesajlara izleyicilerimiz itibar etmesinler. Kur'an çok açık. Dinimiz çok yalın. Din kolaylık insanlara sıkıntı vermek için gelmemiş elhamdülillah. Biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin diye göndermedik diyor Rabbimiz. Ee, yine aynı şekilde din de insanları zora koymak için değil dua elbette e, müminin ihmal etmeyeceği bir şey e, bu gelen iyi dilek veya dua temennileri varsa e, Allah razı olsun ama insanları böyle dara sokmak gibi veyahut da şartlandırmak, zorlandırmak zora sokmak gibi, şart koşmak gibi şeylerin e, yapılması e, anlamsız şeyler yapanlar da bundan sakınsın Böyle bir mesaj geldiğinde insanlar on kişiye, yüz kişiye gönderme gibi böyle bir mecburiyetle kendilerini koşmasınlar. Bunlara itibar etmesinler kısaca. Müsterih olsunlar. Duayı insanlar gönülden geldiği gibi yaparlarsa o Allah'a ulaşır.